Egoz biallahi min shaytanir rajim. Bismillahi ve ve ve min ve min Men ve men Ve la illallah Ve Üçüncü madde örnek kalmıştık? Örnek İbnü Sunni. Amelül Yevm ve Leyle de No 18. Aleyküm Kibsağlı. İbn Sunni Amelül Yem ve Leyle de No 18. Taberani El Evsatta No 8825. Abdurrahim bin Süleyman Tire İsmail bin Müslim Abdurrahim bin Süleyman tire İsmail bin Müslim tire El Hasan ve Katade tire Enes bin Malik radiyallahu anh isnadıyla rivayet ediyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiğinde Allahümme inni eûzu bike miner ricisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem helaya girdiğinde Allahümme inni eûzu bike miner ricisin necesi Miner ricisin necesil habisil muhbes Allahümme inni eûzu bike Miner ridsin necesil habisil muhbes eşşeytanir recim derdi. Allahumme inni euzubike miner ridsin necesil habisil muhbes eşşeytanir recim derdi. Bunu Muhammed bin Fudayl et duada no 37. <gülüyor> Muhammed bin Fudayl et duada no 37. İsmail bin Müslim tire El-Hasan tire Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla mürsel olarak ve Kata'deyi zikretmeksizin rivayet etti. Aleyküm selam ve <gülüyor> rhamzal aleyküm. Nursel olarak ve Katade'yi zikretmeksizin rivayet etti. Ebu Davud el-Merasil'de, No 2. Aleyküm selam ve <gülüyor> rhamzal aleyküm. Aleyküm selam ve <gülüyor> <rhamad> <gülüyor> No 2. Musa bin İsmail, Tire, Hammad, tire Hişam bin Hassan tire El-Hasan tire Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yoluyla mürsel olarak rivayet etti. İsmail bin Muslim dışındaki raviler Sikadırlar. İsmail ise eleştirilmiştir. İsmail bin Müslim dışındaki raviler, sıkadırlar. İsmail ise eleştirilmiştir. İmam Ahmed Münkerül Hadis demiştir. İmam Ahmed Münkerül Hadis demiştir. İbn Mâ'in leyse bir şey demiştir. İli mehlinden birçok kimse onu zayıf bulmuşlardır. Bu da gösteriyor ki zayıflık muhtemil değil şiddetlidir. Bu da gösteriyor ki zayıflık muhtemil değil şiddetlidir. Öyle. Yani sırf İbn-i sözüne bakılmıyor burada. Yani Münkerül Hadis diyor İmam Başla Ahmet. Diğerleri, yani zayıflığında ittifak edilmiş bir abi. Yani neyse bir şey onu zayıflıktan çıkarmıyor. Bu rivayetin diğer tarikleri araştırıldığında hadiste ızdırap olduğu da görülmektedir. İbn-i Fudayl'ın Eddua kitabındaki rivayetinde sadece El-Hasen yoluyla ve Mürsel olarak zikredilmiştir. İbn-i Fudayl'ın Eddua kitabındaki rivayette sadece El-Hasen yoluyla ve Mürsel olarak zikredilmiştir. Şüphe yok ki İsmail bin Müslim gibi bir durumda olan Ravi'nin isnablarının çoğalması zayıflıktan çıkarmaz. Ebu Davud'un merasildeki rivayetine baktığımızda ise İsmail bin Müslüm'ün el Hasan ve Katade yoluyla muttasıl olarak yaptığı rivayete İsmail bin Müslim'in El-Hasen ve Katade yoluyla muttasıl olarak yaptığı rivayete Ebu Davud'un Hişan bin Hassan yoluyla El-Hasen'in muttasıl değil mürsel olarak rivayetiyle muhalefet ettiğini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 Şüphesiz Hişam, İsmail'den daha sağlamdır. Bu da şunu gösterir. Şüphesiz Hişam, İsmail'den daha sağlamdır. Bu da şunu gösterir. Hadisin mahfuz olan yolu, El-Hasen'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den mürsel rivayetidir. El-Hasen'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den Nursel rivayetidir. Katade-Tire Enes radıyallahu anh yoluyla gelen ise münkerdir. Katade-Enes radıyallahu anh yoluyla gelen ise münkerdir. İsmail bin Müslim bu hadisinin rivayetinde ızdırap yapmıştır. ker hadis başlık at başlık münker hadis zayıf bir rain kendisinden daha kuvvetli bir raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadistir Zayıf bir rain kendisinden daha kuvvetli bir raviye muhalif olarak rivayet ettiği hadistir daha kuvvetli ravinin rivayetine maruf denir. Örnek Aleyküm selam İbn-i Ebi Hatim Hubeyb bin Habib Tire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 <Gülüyor> Kim namaz kılar, malının zekatını verir, hadceder, Ramazan orucunu tutar ve misafirini ağırlarsa cennete girer. Kim namaz kılar, malının zekatını verir, hacc eder, Ramazan orucunu tutar ve misafirini ağırlarsa cennete girer. Bu hadis İbn-i Ebi Hatim'e göre münkerdir. Zira diğer Sıkar ravilerin Ebu İshak tarihinden gelen rivayetleri mevkuftur. Yani İbn Abbas'ın sözüdür. <Gülüyor> Örneğimizde Hubeyb bin Habibin merfu rivayeti münker olduğuna göre İbn-i ait mevkuf rivayeti Ebu İsağ tarikinden gelen rivayet maruftur. Mevkuf olarak Ebu İsağ tarikinden gelen rivayet maruftur. Örneğimizde Hubeyb bin Habib'in merfu rivayeti münker olduğuna göre Ebu İsağ tarikinden gelen mevkuf rivayet Mağruftur. Sağlık'in dördüncü şartı başlık. İlletli olmaması. Sıhhatin dördüncü şartı, illetli olmaması. anlamı isnadın sıhhatini yaralayan bir illetin bulunmamasıdır. Bunun anlamı isnadın sıhhatini yaralayan bir illetin bulunmamasıdır. Muallel veya malul muallel veya ma'lul yani illetli hadis, zahirinde hadisin sıhhatli görünüp sıhhatini yaralayan gizli bir kusurun bulunmasıdır. İllet, senette olabildiği gibi metinde de olabilir. İllet, senette olabildiği gibi metinde de olabilir. Tahkik ehli, hadislerin isnatlarını metinlerinden bağımsız olarak incelememişlerdir bilakis metinlere de itibar etmişlerdir. Tahkik ehli, hadislerin isnatlarını metinlerinden bağımsız olarak incelememişler, bilakis metinlere de itibar etmişlerdir. İllet, hadisin bütün rivayet yolları bir araya getirildiğinde ortaya çıkar. İllet, hadisin bütün rivayet yolları bir araya getirildiğinde ortaya çıkar. <Gülüyor> Rivayetler araştırılır. Ravilerin ihtilaflarına bakılır. Rivayetler araştırılır. Ravilerin ihtilaflarına bakılır. Ezber ve sağlamlık bakımından durumları incelenir ve metni değerlendirilir. <gülüyor> Şimdi alt başlık. Münker metinlerin illetlendirilmesi. Metin münker olabilir. Bu durumda muhakkik, yani metin münker olabilir derken ters gelen, bir şeyler olabilir. Bu durumda muhakkik bunun illetini araştırır. Açık bir illet bulamazsa an anne gibi illet olmayan şeylere bakar. An anne aslında bir illet değil yani. Açık bir illet bulamazsa anane gibi illet olmayan şeylere bakar. Demek ki e, ananeden dolayı zayıf sayılması ne zaman devreye giriyor bir hadisin? Metinde münkerlik varsa yani metinde münkerlik varsa yani sahih olarak bilinen esaslara kitapta, mütevatir sünnette sahih olarak bilinen esaslara bir aykırılık varsa metinde bu illet nereden kaynaklı diye ararsın. Bakarsın ki müdellis bir ravi ananeyle rivayet etmiş hemen oraya yüklenirsin. Bundan dolayı zayıf sayarsın. Yoksa ananeyi doğrudan mutlak zayıflık sebebi saymamak gerekir. El-Muallimi Rahimeullah Fevaidul Mecmua Mukaddimesinde sayfa 8 şöyle diyor. El-Muallimi Rahimeullah Fevaidul Mecmua Mukaddimesinde. Fevaidul Mecmua Şevkanin Neseri onun mukaddimesinde, yani takdimini yaparken tahkik etmiş kitabı, takdim yazmış. Sayfa 8, şöyle diyor. Muhakkik imamlar, hadisin metnini münker ve senedin zahirinde de sıhhat görürlerse, onun bir illetini ararlar. Muhakkik imamlar, hadisin metnini münker ve senedin zahirinde de sıhhat görürlerse, onun bir illetini ararlar. Mutlak olarak yaralayıcı bir illet bulamazlarsa, yaralayıcı olmayan bir illet öne sürerler. Lakin münker görmeleri için bunu yeterli sayarlar. Mualimin sözleri bu kadar. Mesela örnek vermek gerekirse belki ileride e, inceleyeceğiz isnablarını. Mesela İbnülmikdum, radıyallahu anhın, işte Allah Resulün hanımların yanına girdiği zaman Allah Resulü perdenin arkasına geçmelerini emrediyor. E, bazı alimler bunun mesela isnadının zahirinde bir şey bulamıyorlar. metninde de niye tuhaf görüyorlar? Şurası. Yani kadın erkeğe bakmasını haram kılan bir şey mi var? Onlar müminlerin anneleri gibisinden yani bağdaştıramadıkları bir şeyler var. Bağdaştıramadıkları için isnada yükleniyorlar. Bakıyorlar isnatlar si sikas. Bir tek işte Nebhan Mevla Ümmü Seleme var. Ee, yani bunu muhasırlar yapıyor geçmiş alimler değil. Geçmiş alimlerin hepsi say veya sen diyor bu hadise. Muhasırlar tutuyor diyor ki mesela İbn lazım. Nebhan Mevla Ümmü Seleme hakkında meşhul demiş. İbn Abdilber de meçhul diyor. Bu aslında yani e, Nephan'ın illlette bulunması bu hadisten dolayı değil. Nephan iki tane hadis rivayet etmiştir. Birisi bu, diğeri yine Ümmü Seleme radiyallanadan e, mükâtep köleyle alakalı bir şey ve Ayşe radıyallana'dan gelen rivayete aykırı bir lafız rivayet ediyor onda. Onda şöyle yani mükatepliğini bitirdiği zaman yani ben mükâtepliğini bitirdim o zaman ne olacak? Sen benim kölemsin diyor yani. Sen kölesin diyor Ümmü Selim'e radıyallahu anh. Ayşe radıyallahu anh'a'dan gelen rivayette ise sahihtir onun isnadı. İşte say, e, Said bin Salim Es-Sebelan diye bir kölesi. Ben diyor Ayşe radıyallahu yanına girer çıkardım. Bir gün geldim dedim ki ey müminlerin annesi müjde. işte kitabe takdim sona erdi. E, artık borcumu bitirdim. Yani kölekten kurtuldum. Bunun üzerine diyor bir perde indirdi. Bir de onu hiç göremedim diyor. Yani sabit olan bu bununla müselemeden gelen bu rivayeti karşılaştırdığın zaman bu daha sağlam. O rivayetten dolayı mesela İbn Abdilber diyor ki ve Beyhaki ona tabi olarak işte bunun İslam'da nebhan var diyor. Yani nebhan meçhul. Onun hakkında işte Zühri'nin ondan rivayette bulunmuş olması falan filan gibi mesela ileride ayrıntısına gireriz şimdi buna, bununla meşgul etmiyorum konuyu. Yani demek istediğim burada nebhana yüklenmişler sonrakiler. Çünkü onlar bu meseleyi bağdaştıramıyorlar. Halbuki bu hadiste herhangi bir sıkıntı yok. Allah Azze ve Celle hicap ayetini indirir zaman, hicretin beşinci senesinde artık erkeklerle kadınların birbirlerini örtülü bile olsa görmesi engelleniyor. Tesettürlü bile olsa. Yani e, kadının erkeğin kadına bakması haram olduğu gibi bu konudaki naslar umumi. Kadının da erkeğe bakması caiz değil. Çünkü mesela Cerîr Radyalanta'dan gelen rivayette işte bir kadın gördüğün zaman bakışını hemen çevir diyor. Yani gerek erken kadına bakması gerek kadın erkeğe bakması burada fark eden bir şey yok. <gülüyor> Naslar, umun? <gülüyor> Bakmamalar için yani. yani kör kadınlar. kör olup için ona siz, siz görmüyor musunuz diyorlar Resul Aleyhisselat ve Vesselam onlara. O kördür bizi görmez diyorlar pek siz onu görmüyor musunuz? Bunu da bağdaştıramaması şundan, mesela e, Fatıma bint Esed'e Allah Resulü aleyhissalatü vesselam e, iddet beklemesini söyleyeceği zaman, Ümmü Şürek'in evine git diyor önce, fakat onun gelen gideni çok, zeyaretçiler çok, yani yabancılar görür endişesiyle o halde diyor, ümmi Mektumun, İbn ümmi Mektum'un evinde kal diyor. Çünkü o kör, onun yanında e, gizlenebilirsin diye söyleler Resulü Aleyhissalatü Burada da aslında bir zıtlık yok bu iki hadis arasında. Estağfurullah, Fatıma Bint Esed diyorum. Fatıma Binti Kays. Çünkü eğer Fatıma Binti Kays ondan gizlenirse ümmi, ümmi mektum zaten ama olduğundan e, gizlenmesi daha kolay. Evet. E, ne dedik? Bundan dolayı Ravi müdellis olmadığı halde ravi müdelis olmadığı halde işitme sigasını tasrih etmemiş olmasını illet olarak görürler. Ravi müdellis olmadığı halde işitme sigasını tasrih etmemiş olmasını illet olarak görürler. Buhari Amr bin Ebi Amr Nevla el Muttalibin Amr bin Ebi Amr Mevla el-Muttalib'in ikrim eden rivayetini böylece illetlendirmiştir. Amr'ın hal tercemesini et-tehzip'te görebilirsin. Amr bin Ebi Amr Mevla el-Muttalib'in ikrim eden rivayetini böylece illetlendirmiştir. Amr'ın hal tercümesini et-tehsipte görebilirsin. Amr bin Dinar'ın şahit ve yeminle hüküm vermeye dair rivayeti hakkındaki sözü de böyledir. Amr bin Dinar'ın şahit ve yemin ile hüküm vermeye dair rivayeti hakkındaki sözü de böyledir. İbnebi Hatim'in El İlelde 2 bölü 353 nakline göre İbnebi Hatim'in El İlel 2 bölü 353'te nakline göre Ebu Hatim Leys bin Sa'd'ın Said el Muhberi'den rivayet ettiği bir haberi bu şekilde illetlendirmiştir. İbn-i Hatim'in El İlel'de 2 bölü 353 nakline göre Ebu Hatim Lespin Saadın Saydel muhberiden rivayet ettiği bir haberi bu şekilde illetlendirmiştir. Hangi yönden olduğu açıklanmasa da, Ravi hata ile illetlendirilebilir. hangi yönden olduğu açıklanmasa da ravi hata ile illetlendirilebilir. Abdülmelik bin Ebi Süleyman'ın şefaat hakkındaki kendisinin illette bulunması böyledir. Abdülmelik bin Nebi Süleyman'ın şefaat hakkındaki hadisinin illette bulunması böyledir. Hadisin şeyhe idhal edilmiş olması zanlı ile illetlendirilebilir. hadisin şeyhe idhal edilmiş olması zannı ile illetlendirilebilir. Yani rivayetler arasında soğuşturulmak. Nitekim Lisanul ül mizanda Fadıl bin el-Habbab'ın hal tercümesinde bunun bir örneği görülebilir. Lisanul ül mizanda Fadıl bin el-Habbab Aleyküm selamına abone hal tercümesi bunun bir örneği görülebilir. Ya, korkanma, de... Cuma günü gelecek mi yazsın? Diğer kitapları da alda gel o zaman. O, eğer uğrarsan yani. İnşallah. Olursun. Aleyküm selamu bu konudaki hü... hüccetleri bu konudaki hüccetleri bu illetin mutlak olarak yaralayıcı olmamasıdır. Bu illetin mutlak olarak yaralayıcı olmamasıdır. Bu ancak çok nadir bir yönden bozukluğun girmesi üzerine bina edilir. Bu ancak çok nadir bir yönden bozukluğun girmesi üzerine bina edilir. Eğer metnin münker oluşunda ittifak edilmişse, metnin münker oluşuna ittifak edilmişse, bu bozukluğun gerçekleşmiş olmasından dolayı, onun batıl olması baskın gelir. Eğer metnin münker oluşunda ittifak edilmişse, bu bozukluğun gerçekleşmiş olmasından dolayı, onun batıl olması baskın gelir. Eğer bu illetten başka bir sebebi bulunamazsa, zahir olan sebep budur. Böylece şu ortaya çıkar. onlardan sonrakilerin bu illetin yaralayıcı olmadığını söyleyerek itiraz etmeleri bunlardan sonrakilerin bu illetin yaralayıcı olmadığını söyleyerek itiraz etmeleri ve bu durumun mevcut olduğu daha başka birçok hadisleri sahilemiş olduklarını söylemeleri Ancak daha önce geçen farklar hakkındaki bir gaflettir. Yani aynı isnatla aynı şartlara sahip veya benzer şart benzer isnatta gelen bir rivayet hakkında sıhhat hükmü verdikleri halde bu hadise nasıl işte karşı çıkıyorlar, illetli buluyorlar diyebilir yani muhasırlardan birisi. bu metnindeki münkerlik sebebidir. Yani raviler bundan herhangi bir eleştirine zarar görmez. Yani yeralayıcı illet olmaması, ravinin yaralanmamasıdır. Ama rivayette hata etmiş olabilir. Bu da işte metindeki münkerlikten kaynaklanır. Yani o sırf o metne mahsudur. Fark hakkında gaflettir. Lakin itiraz eden kimse haberin münker olmadığını da ispat edebilir. Bu da mümkündür. Lakin itiraz eden kimse haberin münker olmadığını da ispat edebilir. Bazen sırf e, mezhep görüşleri sebebiyle hadislere bu tip hükümlerde bulunan insanlar oluyor. Yani muaddise mezhebi baskın geliyor. Şafii mezhebindeyse, Ambeli mezhebindeyse veya Harefi mezhebindeyse. O mezhebi nazarından düşündüğünden bir metni mümker görüyor. Çünkü mezhebini yıkıyor. Bunlara itibar edilmez. Bunlara da dikkat edilsin. gibi. Yani onu Hanefi'ler aslında münker görmüyor da işte zaydel el Kevseri tamamen hevasına aykırı olduğu için şey yapmış. İletler hususunda fakihler ile muhaddisler arasında ihtilaf diye başlık atın. Sonraki derse bırakalım inşallah. İletler hususunda fakihler ile muhaddisler arasında ihtilaf. Ben bir hadisinde de hocam, Zahid El Köyüse'nin ne kadar büyük bir dirayet âlemini, evet. <gülüyor> hiç <yöndemiyormuşsun. gülüyor> Şu Abdullah bin ceva da el diye baktım hocam. Evet, ne buldun? Şey yapayım, hocam çok şey buldum ama şöyle... yani yaptığım şeylere hemen özetleyeceğim size. <gülüyor> Ben Fatih'e gittim, önce Abdullah bin Cabir el-Beya diyorlarak İbn-i Biz Abdullah bin Cabir el-Beya diye mi sorduk? Evet. evet. O sahabe bir bu eksikti benim. Ee, sahabi, sahabe diyor, ye tifil muhemat diyor. Şüphel edildi diyor. Ee, sonra ben başka kaynaklarda künyesine buldum onu. Ee, Ebu Hazım künyesi. Ebu Hazım mı? Ebu Hazım mı? Hazım. Hazım. Ee, ama sıkıntı burada başlıyor. Çok Ebu Hazım var. Ve Hepsi de Beyadi. Mesela Muhammed bin İbrahim var. Ee, bir bir Hazım onlar rivayet etmiş. O da bir Ebu Hazım'dan rivayet etmiş. Yanlış bulmamızı. Ee, sonra takriben ı tesirte iki tane Ebu Hazım'ı buldu. Ebu Hazım'ı. Biri El-Ensari El-Beyadi. Ee, diğeri El-gıfari et-tammari olarak daha çok geçiyor. Da Ama alimler bunu çok karıştırmış. Mesela Mizzi ile i̇bn Hacer çelişiyorlar bu panada belli belli. Ee, sonra şeye gittim hocam, mesela Ebu Hazım el-Ensari için... Diğeri baktı. sahibi mi? El-Ensari olan? El-Ensari olan Abdullah bin Cabir. Bu ben ben öyle geldim. Diğeri değil, diğerinin tabiri için yerinden olduğu... Et-tammari olan? Evet. evet. Ee, el içinde için e, e, İbn-i yine şey diyor. Sahabi bu hadis diyor. Ama sonra diyor ki ve kıyla la sohbetulah. Yani sohbet olmadı şöyle diyor. Sahabeliği isabet sahabeli. değil, evet. Sorucu tesibe gittim. E, Teshikte Ebu Hazım. Hangi tesip? İbn-i İbn-i e, Ebu Hazım, Mevla Rahme el Rahme el-Güffari. ''An racülün min beni el-musli min aziratı kule huve Abdullah bin Câbir el-beyâdî'' diyor. O kimse olduğu söylendi. Ama diğer buldukları bu Ebu, Ebu, Ebu Rahme'nin kölesi olanın e, diğeri olduğunu şey yaptı, çıkarıp İbn-i Hacer'de İsa söyledi buradaki yazıdım. Olabilir mi öyle bir şey? Olabilir. Sonra aynı şekilde... E, Yine burada da i̇bn yine kendisiyle zıt bir şey veriyor. Başka bir yerde yine teslipte. Ebu Hazım temmar diyor. Adına da Binar diyor. Yani bu aradığımız değil. Ettenmar, Abdullah bin Cabir değil. Değil hocam. Ona kesin buldum yani. Başka kaynaklardan evet. da geldi. Hemen hızlı hızlı geçeyim. E, Abdullah bin Cabir yine teslipte. Abdullah bin Cabir, Ebu Hamza ve Yukano Ebu Hazım el bu tabi'nin küçüklerinden olan, bu dinar olabilir dedim mi Olmasa bile bizim aradığımız değil, onu tuttum. Evet. Ee, sonra burada en önemli nakil buydu. Yine tesirteyim adı. Ebu Hazım el Ensari el-beyadi mevlahum muhterifu fi sahabiyyeni. Sahabeliğinde ihtilaf var diyor. Evet. Bir tane itikaf hadisi var. Ee, bu, Sünnet-ül Kıbradaydı allah Ey hakime yok İsnan ne durumda? Yahya bin Said Muhammed bin İbrahim Ebu Hazım Ab Ebu Hazım bu mu? Onda bir şüphem var şöyle ee, sonra şey demiş Buhari peki oradaki lafzında gördüğü, ne delalet eden bir şey var mı? Ebu Huray neden var bir yerde Ebu yok Ad bu söylediğin itikaf hakkındaki Yok hocam. Yani Direktin Nebi'yi salladığı meseleliğinin yok. Aleyküm sağolun. Yani Mürsel de olabilir. Bak, Mürsel, Ebu Davul'un meraziliğinde olduğu sahabe. Onu açtım, baktım da gördüm. Ee, yine i̇bn yani şu dört naklinde de birbiriyle karışık şeyler geliyor. Dünyeler, şeyler karışıyor. Hı. Burada mesela diyor ki, Buhari şeyden ekletmiş, e, Haliko Efali-i-Bad'de Temmar olarak naklediyor Buhari'yediniz. O tabiinden olan Temmar. Zaten onu sabitledim çünkü takvipte de İbn-i Hacer kendi dediğine zıt olarak Ay'ın Ha' veriyor bir yerde Temmar için. Bukhari'yi evet. bu, hal-hoyfal-libada işaret ediyor yani, evet. Onu burada veriyor işte, Ebu Azim temmar el-medeni Mevla el-Rahme el ediyor -el -el teslimde Ay'ın ha bir de Sin veriyor. Bukhari'ye ve ne sayıyor? E ittifak hadisidir o zaman. Ama şeyi soracaktım hocam. Şu nömler kubrayesi mi diye mi veriyorlar? Ben orada biraz. Ne sayi diyor işte? Fark ediyor mu ya? Yani? Yok. Sor hocam acemizye gittim. E, Mizide e, mim dal veriyor. Miskinliğe evlattı. Neresi? Ebu Hazm el-Ensar el-Veyadi, Mevra ben-i-Veyadi, Muhtel-i Hufi sahabiyeti Kim diyor dedim buna? Mizzi. Mizzi diyor. Kemal diyor. Esibul Kemal. Hasan min-Süfye, Ebu'l-Gasim Begavi, Ebu Naim Esbani sahabe diyor. Onlar sahabe derken müstakil hareket edemez. İsnat zikrederler illaki. Gittim şeye de gittim. Ebu Naim'a gittim de. Marifetuf sahabeye. Yani istat göremedim orada. İmam Ahmet'in sözünü de iletiriyor. Bir de İbn-i Akil'den bir hadisi var diyor, onu bulamadım. Ee, sonra Teessizur Kemal'in şeyinde şu şey ne oluyor hocam? Temeyyüz diye ayırıyor. Farklı bir ravi olabilir diyor yani. Orada bunu görünce rahatladı müraz, Ebu Az-ı Ben Temmar. Aleyküm sallallahu O temiz yani ikisinin, yani bu farklı, bu farklı. Karıştırılmasın diye bir işaret o. Bunu görüp İbn-i Hacer'i anladım zaten. <gülüyor> Bunu veriyor 7.296, 7.297'ye geçerken temeyyüz deyip Ebu Azimettem var diye. Yani, bu diyor. Bu farklılığı diyor. Evet. Onu kesinlemiş oldum öbence. Evet. Ama şu Muhammed bin İbrahim'de biri nakletmiş biri almış hadis galiba. Evet, İbrahim oğlu. Evet. Evet. O bayağı karıştırdı beni. Hani Biri Rava Hudyü, biri Rava Anhu diye onu sonradan gördüm. Bilmiyorum hatta yaptım mı. Şeye diyor bir de, birçok yerde de geçiyor, Acur'u Ebu Davud'a şeyi soruyor. Bu Temmarın Ebu Hazm Tenmar'ın Muhammed bin İbrahim'den rivayetini soruyor, Ebu Davud diyor. Sıkıntı yok diyor. Sonra İsa'ya e gittim, İbn-i Hacer'e. i̇bn Hacer orada şey diyor, Megavi ve Ebu Davud'un söylüyor. Muhammed bin İbrahim ondan rivayet etti diyor, el-Ensari için. O tabinden olan mı? Yok. Temmar. Ensari et Temmar. Yani bu diğer şey diyorum ben. Yani Abdullah bin Cahil. El-Ensari olarak isabetler ona bakıyor. Ebu Rahmet'in kalesi olandan bahsediyorsun. Evet. Ebu Rahmet'in kalesi olan Temmar. temmar. Bu diğeri, yani bizim aradığımız sağda Çünkü ismihu Abdullah bin Cabir diyor. İsabede evet. İbn-i Ve şey diyor, bunun görünce kesinledim. Ve emma et temmârı fehiyye tâbi diyor. Hani ayırıyor sonra. Temmârla karışmasın diye. Evet. Yine Acurin'le Ebu Davud'la sözünü naklediyor. Ama burada, Allah'u alem, hani biraz onlarda da karışıklık var yani. Yani, yani orada Muhammed bin İbrahim et e, rivayette bulunduğu kişinin et-temmar olduğunu işaret ediyor Ebu Davud. Yani sika ama tabi. Yani. Evet. Muhammed bin İbrahim et-Teymi el-Beyadi'den el rivayet ederse o temmardır. O manaya gelir Ebu Davud'un sözü. Yine şeyi söylüyor. Et-Temmar Hüve Mevla Ebe Rahme el Zafari ediyor. Tamam. Yani o, o zaten sabitlendi. Şüphe yok. Ve innel velâdî huvâ mevlâ el-Ensâre diyor. Allah-u Alem diyor. Yani alevmada bir sıkıntı yok. Evet. Sonra şeyi buldum hocam. İshâb bin Rahu'ye Müsned'inler İhtikafı hadisinde buldum. Evet, lafsında yani işitme veya görmeye değer edilen bir Burada şey var, var mı? Ebu Hureyve'den senit okar. He, tabii yine o zaman. Ebu Hureyve'den senit Yani o da ispat yetmez. Aleyküm selamlar, İki tane şeyi var, hadisi var. İsaattin Raviyen'in müşterinde. Biri itikafla alakalı, biri de gecenin üçte birinde müzul etme. Orayı bu reyleden. Evet hocam, Ev Ebu Reyleden Allah'a mümkün Allah hatırlıyorum. Yani şey kesin yok, ondan emin. Direkt yani de. sahabe olduğunu ispatlayan bir şey buldun mu? Önemli olan var. Yok. Çünkü ikisinde de ref yok, ondan emin. Ebu Reyledi biri kesin. Semut Ebu Reyled diyor. Yani buldum en delil şey olur isadı olarak buydu. Bir şey de ne dedi çiftim şey olur olacağı. Ay, yani camii tahsil fiyah tamam merasimle. Alaeni. Alaî o da külleri naklediyor hocam. Begavi'le Mecm-i Sahabe'de nakletti diyor. Tamam. Yani Begavi'nin Mecm-i Sahabe'de nakletmiş olması sahabe'nin ispatına yetmez. Önemli olan görmeye ve işitmeye delalet eden bir lafız sahih olarak Beyadi'den gelmiş mi? Bir tek yani burada ihtilaf etmelerinin bütün sebebi aslında İmam Ahmed'in kabri. Çünkü yani şey Ebunûy sadece İmam Ahmed'in kabrini koyuyor. Bir de cerh tadil de bu şey zaten sıkıntı yok. Temmallarla alakalı bir şey. Muhammed'in İbrahim'den üstün diyor için. Evet. Tabiin olduğu için. İşte Ma'ruf-u de İmam Ahmed'in sahabeden saydığını söylüyor Ebunûy. Yani benim şeyim, yani bu arada Tarih-ül de Buhari hiçbir şey demiyor. Sadece yuaddu fi medine diyor. Benim varlığım sonuç, e, yani sahabeyim ispat edeyim kesin bir şey yok. İbn-i Hacer'in mizzi hep çekimsel kalıyor, ihtilaf var diyor. Ben deyin Şimdi burada aslında İbn-i Hacer'in, mizzi'nin, hatta Begavi'nin, hatta Ebu bütün sözleri Dönüp dolaştığı yer, bu ihtilafı neye dayandırıyorlar? Yani sahabe olduğuna ispat eden hiçbir şey yok. Yani tek İmam Ahmet'in sözü var. Yani ihtilaf dedikleri hep dönüyor, dolaşıyor, oraya geliyor. Yoksa sahabe olduğuna ispat eden hiçbir delil yok. İmam Ahmed'in sözü de yetmez delil olmaya. Yani ya tabi söyleyecek bunu, ya sahabe olduğu söylenen kişinin kendisi söyleyecek. Veya başka bir sahabe söyleyecek. En yakın zaten hocam. İmam Ahmet var, delil getirilir. Evet. İnsakların nakletmesine göre ondan da bir şey yok. Evet, hüccet değil yani. Netice sahabe değil. Ben değilim. Eyvallah. Ben razı olsun. سُلْحَانَكَ ve وَبِحَمْدِكْ وَاَشْهَدُ وَنْ لَا اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ ve اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ